Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri 16'da sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programımız başlıyor. Ve her programda olduğu gibi bu programda da yine çok özel bir konuğumuz bizlerle yaşam öyküsünü paylaşacağız. Kendisinin hayat hikayesini bizzat kendisinden dinleyeceğiz. Ve biz de heyecanla bekliyoruz çünkü e, ilginç bir program olacağı benziyor. Ve konuğumuz Ünal Nafiz Hekim. Ünal Bey hoş geldiniz programımıza. Saygılar efendim hayırlı akşamlar hayırlı günler. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Sormak istiyorum Ünal Bey'in yaşam öyküsü nerede ne zaman başladı? Bu programda bize yer verdiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum sağ olun. Biz de çok teşekkür Şimdi ediyoruz. Ne zaman başladı? Ben bin 960 bir girasım doğumluyum. 74 senefteriz. İstanbul'a geldik. Daha sonra bir ailenin 12 ailenin bir terbiğinden 12 kardeşiz normalde. Yaşam bir Evet ama şöyle, birazcık yavaş yavaş gelelim Münal Bey. Şimdi Giresun'da doğdunuz. Giresun'da nerede, nasıl bir ailede, nasıl bir ortamda doğdunuz, büyüdünüz? Birazcık onları dinlemek istiyoruz sizden. İsterseniz oradan başlayalım yavaş yavaş gelelim. Giresun'da Giresun doğumluyum. Evet. 1961 senesinden doğdum. 12 ailenin bir ferdiyim. Giresun Şıklıkçı'yı. Yani onlarda ne yapardık? Maltaşı'nda şobanlık yapardık abi. Ne yapacağım başka? Köyde dünyaya geldiniz. Köyde, köyde köydeydik abi. Çocuğuydu. Yani 70, 4, 4 senesine arada köydeydik. Orada mal bakardık. Ne bileyim, i̇şte Çobanlık yapardık. Yani 5. sınıfa kadar okuduk. Yani geçinmek için beş bellik neyse babamıza, anamıza neresi yardım yaparsak yapardık. Çalışırdık yani. Kaç kardeştiniz? Bunun altını çizelim e bir, kere bir kere daha. Buyurun. Kaç kardeşsiniz? Bir kere daha altını çizelim mi? 12 kardeşimiz. 12 kardeş. Evet. Bir adam bir babadan. Bir anneden bir babadan 12 kardeş kalabalık bir aile ve o 12 kişi kardeşin arasında Ünal Bey köyde e, köy çocuğu ne yaparsa hayvancılıkla ilgili tarımla ilgili onlarla uğraşıyor. İlk okul beşinci sınıfa kadar okuyorsunuz, mezun öyle oluyorsunuz ilk okuldan. Mezun olduktan sonra ne yaptınız? Buradan e, babam on sene okul bittiği sene falan köyde geçim sıkıntısı arttığında bizi aldı İstanbul'a getirdi. 70'ler sayesinde. Bunlar da biz e, babam çeşitli esaslıklar yaptı. Biz de onun yanında işte çaycılık, çorbacılık, temizcilik. Ne gerekiyorsa o işleri yaptık. Peki İstanbul'a nereye geldiniz? Hangi semte geldiniz? İstanbul Kaynarca. Pendik'te Kaynarca'ya geldiniz. Evet, doğru yani. mudur? Kaynarca'ya geldiniz. Babanız bu sırada iş girişimlerinde bulunuyor. Siz de babanızın yanında hangi işe girerse? Hem yani, yani, geçimle pedaşımızda olan bir babana yanında biz de e, aç kalmamak mücadelesi veren bile, bire askerler gibi ona yardım ettik. Ne kadar sürdü, neler yaptınız bu süreçte? Şöyle sordum sana, e, rahmetli babamdan e, rahmet dolu kadar hep sıkıntılar vardı. 12 ayda, i̇şte para yok, evlenmeye olacak para yok, bir, sıkıntı, bir sürü şey daha vardı. Yani hediyemiz öyle zenginlik falan değildi. E, sadece aç kalmamak, ne tıpkı kal çok mükemmel bir mücadele verdi. Bizi hakikaten ağacı bırakmadı. Zibirat bırakmadı. Daha sonra e, şu an evim, e, iş yerinde e, büyük ortağım o var. ağrınız vardır. Evet. İçini zirketmeyin. Belki yanlış olur. Ondan bana bak e, Allah bize bir iş nasip etti. Fiyat e, senesinde 84 senesinde. O zaman o ticarete atıldık. Farklı bir iş konu. Yani Allah'ın yürüyü dedi. Biz de bu kadar kadar geldik. Şu anda e, 8-7 çamışanımız var. Anda, yani 8-7 insanımız var. Şu anda soframızda hepimizi misafir edebiliyoruz. 8-5 çalışalı olan bir işin şu anda patronlarından bir tanesi siziniz Aynen, tabiri evet. caizse. Aynen, evet. Ama zorluklar içinde, yokluklar içinde büyüdünüz. Zorluklar içinde, yokluklar içinde, zaten benim bir günümü kitabı da döke, dökebilsek... 20-30 saatlik, 40 saatlik kesinlikle film olur. Biz yani de olarak savaştık. Evet. Yaşamadan savaştık. Yani yaşamak için aslında ölmeyi tercih ettik biz yani. Ölmek de şöyledir. Nefsimizi öldürdük. Şimdi bu nefsi Eski öldürme mi? konusuna ayrıca geleceğim çünkü aslında bugün programımızda Ünal Bey'i konuk etmemizdeki en önemli nedenlerden bir tanesi bu nefsini öldürerek aslında başladığını söylediği iş yaptığı güzel çalışmalar. Onları ayrıca değerlendireceğiz ama e, bir abinizle büyüğünüzle birlikte bir işe girişiyorsunuz ve o yokluklardan sonra bu işte önünüz açılıyor bir şekilde Aynen. ticaretiniz işleriniz yolunda gidiyor ve şirketiniz Aynen. büyüyor sonda paralar kazanıyorsunuz. Dediğiniz gibi bugün yanınızda sekiz evet, kişinin çalıştığı bir işverensiniz aslında. Ama evet. siz bütün bunları yaptınız. Bu arada ee, muhtemelen bir aile kurdunuz. Çocuklarınız var. E, yaşa... Tabii ki. Emredim çocuğumuz var. Üç tane de var. Yani üç tane çocuğumuz var. Allah karşılasın. Üç çocuğumuz var. Tabii onlar farklı generasyon. Biz farklı generasyonuz. Yani şurada bu Konuşmanızı yayınlayacaksınız Ben çocuklara yaptığım en büyük kötülük şu olmuş. Aslında kötülük değildi. Çok sevdiğimi çocuklara ama belli etmişim. Aslında çocuklarımızın tam yetişmesi için şey yapması için onlara çok sevdiğimizi belli etmemekmiş. En büyük hatam bu olmuş benim. Evet. Ee, sonra bir gün siz 2002 yılı yanlış bilmiyorsam yıl değil mi? 2002 evet. yılında bir gün yolda giderken ne oldu evet, ve hayatınız ondan sonra nasıl değişti? Hem dek işte iş yeri kuruyoruz. Kış günü. Gittim fabrikeyi denetledim. Dönerken yolun ortasında böyle bir hareket gördüm. Kafamı az çevirdim. Baktım bir köpek gelmişsin. Şöyle bir terepiz ettim. 100 metre kadar gittim. Dedim ya, Ne yapıyorsun sen dedim ya. Ben bu musun lan dedim. Kendi kendime kızdım yani bakın. Evet. Ben bu musun lan dedim. Arabayı ben kenara çektim. Kamyon da geçiyordu oradan. kamyoncu da el ettim. Durdum kamyonu. Tadın köpeğin yavrusu beni görünce bana doğru koştu. Rahmetli anamın verdiği bir havlu vardı. Onu havluyla arabanın içine aldım. Tabii ki dışarı çok soğuk. Arabanın içi güzel olduğu için o kötü bir kilo olacak. Hemen ön kontrolü orada koydum. Hemen uyudum. Geri döndüm oradan abi. Fabrikaya geri döndüm. Fabrikanın bir daha vardı, biliyor abi dedi. Dedim ki, bunu ne dedim? Çocuğa sordum. Dedi ki bu köpek ki. dedim ki, bak dedim bu dedim evet biraz işte köpek. Bu köpek dedim benim dedim bana itibar ettiğin buna itibar edeceksiniz. Bu köpeği büyüteceksiniz dedim. Ama orada buradaki en pahalı da şöyleydi. Dedim ya kızdım da kendime. Ya sen dedim yani yolda ana baba çocuk çocuk gidekim sen takmazsın arabayla. Anam Çabuk çocuk ana kaldı. Kaldı abi. Kalmış yavrum orada o şekilde yani. Allah biz zamanda öyle bir nimetlerde öyle bir empatik kurduğu bende ki belki inanmayacaksınız ama üç gün üç gece ağladım biliyor musun yavrumun oturumuna. Evet. Ondan sonra artık bizim e, yönümüz değişti tamamen farklı. Derdini ifade edemeyenler. Dermanını söyleyemeyenler. Yolunu göremeyenler. Allah bize öyle bir ufuk verdi ki daha onların peşini bırakmadım. 2002'den bugüne kadar bunlara hizmet ediyorum. İnsan olmanın gereğini yapıyorum. Borcumuzu ödüyoruz. Allah'ın gönderdiği hızı veriyoruz abi. Bu şekilde. Şimdi bir kere ben daha isterseniz isterseniz bir kere daha tekrar edelim. Hendek'ten iş yerinizden çıkıp gelirken yolda bir yaralı e, yavru köpek görüyorsunuz. Evet. Ve yanına gidiyorsunuz, onu arabanızı alıp tekrar iş yerinize dönüp onu oraya bırakıyorsunuz ve büyütmelerini söylüyorsunuz oradaki görevli arkadaşlara. Abi müdürüne gittim. Evet. Hayır dedi sizin... abisi dedi. Bu ne dedi? Evet. Dün bu köpek dedi. Dediğim ki, o dedim yarısı dışta işte köpek, amadım. Şimdi benim o dedim yani. Evet. Bana gitme bariler gibi onu gitme bakacaksın dedim. 18 Siz... aylık köpek. Zaten fabrikadan büyüdü, sana çalışan bir işi aldı evine götürdü. O gün ve bugüne kadar. O günden bugüne kadar ve siz Bak, aslında bir empati yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki e, abi, yolda giderken abi. bir trafik kazası yaşasaydım ve benim çocuklarım sokakta e, yolda yaralı olarak yaşasaydı ne olurdu? Çabuk çabuk dedim. Evet. Kan var yolun kenarında, dağ taşının altında diye. Allah belanımda müsibiyet yapazı yaptım. Kan dolsun. Yani inanırım buna. Ben o kütleyim orada manzarası şunu bunu üç gün üç gece ağladım, pis atamadım. Ne yapmışız biz dedim? Biz hiçbir şey görememişiz. Biz, ben kendime dedim, biz dedim bakar körmüşüz dedim. Son hani gidiyorsun daha sonra, başka şeylere gidiyorsun, ilgileniyorsun. Kediler var, köpekler var, urayan ağaçları var, gürler var. Bunlar hep insan hizmetine verilmiş ama hep insanın nankörlüğünden mağdur olmuşlar. Bu ağacı, kurdu, buşu. Ne yapmışız dedim ya, ya ne yapmışız abi? Aslında orada o farkındalığı yaşıyorsunuz ve o gün başlayan 2002 yılında başlayan o farkındalık yıllarca sizi bambaşka bir noktaya taşıyor. 2002'den Aynen bu yana ya. siz tüm Tabii. sessizlerin, derdini anlatamayanların, kendi deyiminizle derdini söyleyemeyenlerin dermanı olmaya çalışıyorsunuz. Ve onları hiç yalnız bırakmamaya çalışıyorsunuz. Şimdi Neler yapıyorsunuz? Borcumuzu ödüyoruz. Borcumuzu ödüyoruz olarak bakıyorsunuz. İnsanoğlunun... Kesinlikle biz onlara bakın. Ne sadaka veriyoruz, ne tipse veriyoruz ne iyilik yapıyoruz. Vallahi de billahi de Allah'ın gönderdiği rızkı, bizim masamıza gönderdiği rızkı onlara dağıtıyoruz. Kargın memurluğu yapıyoruz. Evet. Yeryüzünün, yeryüzünün hizmetçisiyiz biz. Allah'ın gönderdiği rızkı bir sahibine vermemişiz. Peki Ünal Bey, Yok. siz şimdi ee, bir Kediler ve köpekler için aslında bir aşeviniz var. Onlara özel evet. yaptığınız bir aşevi var. Evet. Kendi imkanlarınızla yaptığınız bir aşevi var. Evet. İsmi de ilginç bir isim. O isimden başlayarak birazcık anlatır mısınız bu aşeviyle? Siz ölü ne yapıyorsunuz? Adam, size, ölü, adam, ölü, adam, o, ölü adam köpek aşevi. Ölü adam köpek aşevi. Ölü adam köpek aşevi. Veya insanoğlu tarafından hakkı tasarım edilmişler. Hayvanların aşevi. Ama ölü adam şuradan gelir efendim. Biz o dağlara taşlara gittik. Onlar da bizzat ben işin başındayım. Bakın. Oldikten ayrı oraya birisi 28 kişlik ekip kurdum oraya. Daha dolaşıyoruz şimdi. Karşılaştırmalı manzaraya sana anlatayım abi bak şimdi. Anne gelmiş anne köfe görmüş 34 tane yavru yanında. Onu emmeye çalışıyor. Annesinin yaşadığını zanıderek yavru oynamaya çalışıyor. Orada kitleyorsun zaten. Daha nereye gidiyorsun? Bak daha nereye gidiyorsun? Bir yavrular ölmüş. Diğer köpekler onu yemeye çalışıyor. Zanını doyurmak için. Daha nereye gidiyorsun? Beyaz saçları kemik dövedik yemeye çalışan hayvanlar var. Orada dedim ki ya senin dedim, patronluğun, ağalığın, beyliğin bir sürü tübelerini gördüm. Buradan şamudları attım dedim. Sen bundan sonra öyle adamsın dedim. Kedilerin, köpeklerin Hizmetçisi sizin dedim. Bunların dedim senden dedim farkı nedir dedim Allah dedim Rabbimiz bir dedim iki ruhu yan yana koyulmuş dedim. Onlara hayvan kısmesi getirilmiş, bizimde insan kesmesi getirilmiş. Aramızda farkı olan bu dedim. Bundan sonra senin nefsini makamını öldürdüm. Sen artık bundan sonra ölmeden önce ölenlerdesin ölü ölen adamsın dedim. Ve buradan ben, geldi Aşevi'nin adı. Ben, ben. Ölmeden ben, ben, ben. önce Yok. kendimi öldürdüm ve kedilere, köpeklere, dağda hayır, hayır, hayır. sahipsiz olan canlılara. Şimdi şöyle anlanmasın. Bu adam hayvan sever işte insan sevmez falan. Hayır abi. Ben Allah'a kulluk yapmaya çalışıyorum. İnsanlara yaptığım burada anlatmam hiçbir zaman anlatılmaz. Ama hayvanların neden söylüyorsunuz dediğin zaman hayvanlar mağdur olmuş, unutulmuş, itilmişler kenara bunun işi sürekli konuşuyoruz işte hani video yayınlıyoruz varsa hani bir imam günde 5 vakit ezel okuyor her gün okuyor biz onu yapıyoruz şu anda peki şu, şu anda Ünal Bey yıllardır devam ediyor bu 2002'den bu yana devam ediyor şu anda bir e, aş eviniz var orada her gün e, yemekler hazırlıyorsunuz e, dağdaki hayvanlar için ve her gün evet. çıkıp ekipleriniz bunları dağıtıyor mu nasıl oluyor o günlük Öyle bir günlük yaşam de. nasıl oluyor ee, aş evinde son 3 aya kadar aş pişiriyordum. Ortaklar arasında sıkıntı oldu. Bu işin maliyetini ben kendi cebimden ödüyorum. Bu benim şahsi işim. Evet. Şimdi 3 ay oldu. Pişirmeyi dönüştük ama aynen yine ben her gün 2000 2500 köpeklik, 1500 köpeklik 3 ton 4 ton iyice dağıt, dağıtıyorum. Onları benim aç bırakmam söz konusu değil. Bu işi biz homo olarak yapmıyorum zaten. Görev olarak yani örneğin sen bana ihaleyle bir iş verdin. O şov mantıkla yapıyorum. Evet. Öyle hani bugün işte cenazem var, yarın düğünüm var, öbür gün var falan. Öyle bir mantıkla yapmıyoruz biz bu işi. Azar gün hariç, vallahi de billahi de o hayvanların yemeklerini bizzat kendi ilgilenirim de gider abi. İki tane aracımız var, dağıtırız. Siz bunu bir sorumluluk, bir görev olarak görüyorsunuz ve dediğiniz gibi hani hobi olarak değil ya da böyle Asla arada değil, bir olma yaptığınız olma gönlük abi. olarak değil. Öyle. bakın cenazem var akşam partiye gideceğim öbür gün yok ha öyle bir şey yok evet, her gün düzenli ar olarak sürekli yapmak bak arsa ar yemin olsun ki tamamıyla Allah'a kulluk ahirete yolluk ölüm günündeki düğün gününe hazırlık mantığıyla yapıyoruz biz bu işi evet peki e, dediğiniz gibi kendi imkanlarınızla yapıyorsunuz yani evet e, kimseden bir yardım e, bir bağış alarak değil %98 evet. bakın %98 ben kendi cehennemde yapıyorum çünkü yapmak zorundayım. Bizim o onlara bakmamız insanlık borcumuz bir de insanlık. Kedisini köpeğini bakmayan, bakın kedisini köpeğini bakmayan, meyvesini yediği, ağacı sulamayan, kokmayı gülüs sulamayan insan olmak istemiyorum. Onun öbür tarafta hesabını ben nasıl vereceğim? Veremem. Evet. Dolayısıyla da e, hem maddi olarak kendinizden vererek hem de zamanınızı, emeğinizi, ilginizi vererek Öyle bu abi. işi yıllardır yürütüyorsunuz. Yanınızda size destek Yürüdü olan bir güzel. ekip de var. Allah verirse, var. Ne kadar güzel. Ee, peki ne taraftasınız? İstanbul'da e, ne taraftaki köpeklerle ilgileniyorsunuz? Nerelere Burada gidiyorsunuz? Bu da şimdi arası köpeklerle ilgileniyoruz. Eğer iyiyizliğiniz fazla olursa Gamdırı'ya gönderiyoruz. Ee, hem de gönderiyoruz. Yani o taraftan da gönderiyoruz yani. Ben bu işi şöyle söyleyeyim sana. Hani falan yaparsın ya bir altın bulsun hepsini alır götürürsün ya. Evet. Falan diye bir şey diye. Ben o mantıkla yapıyorum. Nefesimizin ne zaman duracağı belli değil. Onun bir nefes sonrasına hakim değiliz. Nasıl bir köpek bir kedi daha bakabilirim. Nasıl bir kurumuş ağaca bir su dökebilirim. Vallahi de, billahi de o mantıkla o yarışla yapıyorum. Anladım. Peki var mı geleceğe dair başka planlarınız Neler yapmak istiyorsunuz? Bu işi büyütmek istiyor musunuz? Ben şöyle söyleyeyim. Gene yani, ee, ben hesaplarımız var. Belki hesap hesaplarımız var da kendi şahsici evinden. Bunun vaksını kurmak istiyorum. Evet. Bunlara borcumuzu ödemek istiyorum. Bunların, bunlarla yüzleştiğim zaman benim kardeşim veya benim işte Allah'ın bir kulu diye bunların övün kapıyı girerken bunlardan ben kucaklaşık geçmek istiyorum. Çok büyük hayallerimiz var. Ama bu hayal derken öyle bir odan beklemek şu bu falan öyle bir şey değil. Ortaklar arasındaki bizim sıkıntılar çözüldüğü zaman var gücümüz yerinde. Bunlara işte milyon milyon aktarabilirim aktaracağım da Allah'ın yani. Peki etrafınızdaki Çünkü kişiler... Onlar yani Etrafı... İnsan alt tarafından dışlanmış abi. Evet insanların terk ettiği dışladığı hayvanlarla ilgileniyorsunuz. Peki ya, etrafınızdaki maalesef, insanlar etrafınızdaki insanlar aileniz onların tepkisi e, nasıl oluyor size karşı e, ne söylüyorlar nasıl karşılıyorlar Şimdi bu durumu mesela şöyle diyorlar bana ben çöp kenarlarından falan ekmek gördüğüm zaman nasıl kendi olur durur alırım ekmeğin gururu olur mu ya bana deli diyorlar mesela e, tamam olsun abi ben çöp kenarından ekmek alıp almakla çöp kenarda kusamak deli olacaksam olurum kedileri köpekleri doyuracaksam bana ben olmaksa, ben olurum abi. Ben neye bakıyorum biliyor musun abi? Sen ee, insan oluyor boş ver sen. Allah ne diyor? Allah Kur'an-ı Kerim'de bana ne diyor? Ben o, yola, o, o yola bakıyorum. Öteki onu demiş, Belki ki bunu demiş falan. Bir şey yok. Nasıl olsa her gün bu, bu elbise çıkacak, bizim toprak olup gidecek. Esas o kapıdan girerken ben nasıl karşılanacağım? Borcumu ödemiş bir mi yoksa mı hak yemiş bir Ne olarak karşılanacağım? Devamdan Allah'a kovdum, ahirede olduk. Gerçek söylüyorum. Öyle hazineleri çiğnemişiz ki çiğniyoruz da ondan sonra diyoruz ki Allah bize yardım et şu bu falan. Ya sen Allah'ın gönderdiği yardımı sahibine vermiyorsun ki Allah sana, sana nasıl yardım etsin. Toplumumuzdaki bu tip sıkıntılar bizim güzel insanlarımız var. Güzel insanlar, toplum olarak. Tamamen eğitimsizlik, tamamen bilgisizlik, tamamen eğitimsizlik halı. Bir de sizin e, aşevinizde e, küçük de olsa aslında yaralı hayvanların, yavru hayvanların, sahipsiz hayvanların barınması için küçük misafirhaneler var. Küçük bir var. Tabii. Abi, var tabii. Şimdi o da karim kuraba hayvan şimdi yavru anasını kaybetmiş. Üç beş aydır. Alır almasın akşama aramayın. Bir şey olur. Bırakamazsın vicdan sahibiysen. Gördünse, yani gördüğümüz zaman kesinlikle biz onları alıyoruz abi. Evet. Evimize, dağımıza, taşımıza bir yerlere götürüyoruz onları. Koruyoruz abi. Yani bıraktığımız yerlerimiz var onlara biliyoruz. Mesela kedinin bir gözü çıkmış abi çıkmış yani. Çıkmış ne yapacağız Sallanıyor. Şimdi ya o kedi imkanı olanlara söylüyorum. Ya senin bir gözün çıkmış doktora gidersen imkanın varsa o kediyi de götürmezsen bir gün senin de gözün çıkıyor abi. Evet. Ee, ben parayı sizin... vuracaksın abi. Siz nasıl buurdun anda geniş teferruf ha yakalıyorsun. Evet. Sizin o o şeyinizdeki küçük misafirhanelerin isimleri de eee Tabii gariphane, misafirhane. Tabii abi gariphane, şimdi garipane nedir? Bir kadın düşün, bir erkek düşün. Ünal Bey, Yaşlanıyor. dur. Bir saniyenizi rica ediyorum. bir dakika. Şimdi bu isimlerini söyleyelim. Bir tanesi yetimhane, bir tanesi misafirhane, bir tanesi gariphane. Gariphane, evet. Yetimhanede kimler kalıyor? Hangi eee Yetimhanede... canlılar? Anasını babasını kaybetmiş yavrular var. Yavru köpekleri barındırıyorsunuz. Yavrularımız işte. var şimdi Hı? onları al onlar. can al konuştur, atıyorsunuz. Evet misafirhanede yani, peki misafirhanede, misafirhanede kimler kalıyor? Adam da çağırıyor ya diyor benim köpeğimi göndereceğim de iki gün üç gün kalamaz, kalacak bir yerin var mı diyor. Onlara da misafir ediyorsun. Karif ana de benim gibi yaşlanmış, bak yaşlanmış. Estağfurullah. Kimse ona bakmayacak daha diye güzellik kaldı ne endam kaldı. Kimsenin sahip çıkmadı. sokakta da kaldı. İnsan boğaltığının için o tip köpekleri alıyorum garibaneye de. Onları ben kendimle kıyaslıyorum zaten. Evet. Dolayısıyla üç Bir tane şey. de böyle küçük misafirhanemiz var. Sahipsiz ya da yardıma evet. muhtaç olmuş köpekleri evet, barındırmak evet. için. Aynı de zamanda şey de yapmadık. Allah bize lütuf sundu. Bizi uyandırdı. Allah'a da hamdolsun. Evet. Yani daha Siz... görevli yapamadık ki daha ne yaptık kaldı ya. Yani. Kimseden destek de istemiyorsunuz anlığım kadarıyla. Yani yok, bir yani kamu, kamu kuruluşu olsun. Çok büyük bir şey var böyle hani e, ticaret dökülen kısımları var şunlar var bunlar var var bazı şeyler. Biz onlara girmek istemiyoruz. E, öyle bir birisinden bir şey alsan ondan sonra vekta e, olur, rezil olur gidersin hiç gerek yok abi. Allah'ın bana verdiği imkanın kadar evet. e, ben bu işi yapacağım abi ya. Peki yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Artık son saniyelerimize, son dakikalarımıza doğru ilerliyoruz. Dolayısıyla e, ölü adam, e, aşevinin sahibi, e, köpekler kediler için her gün düzenli olarak e, dağdaki sahipsiz hayvanlar için yiyecek götüren, ölü adam aşevinin kurucusu, kendi deyimiyle yaşarken kendisini öldürmüş Yunan e, e, lafis hekim e, son sözler olarak ne söylemek ister dinleyicilerimize? Ne mesaj vermek ister? Ben şunu söylemek isterim, İnsan olduğuna, o kapılardaki kediler, köpekler, bizim mahalle komşularımız. Onlar bizim soframızda hak sahibi, bindiğimiz arabalarda miras sahibi, evlerde de hak sahibi. Aklı balik olan insanlar o kapısındaki komşularla helallaşır. Helallaştığı anda da çok yüküde kalkar abi. Kedimizin, köpeğimizin hakkını verelim. Kedisine, köpeğine bakamayan insan yarın insanlara da bakamaz. Allah hepimize uyanmayı nasip eder. Çok teşekkür Çok ediyoruz diyorum. programımıza konuk olduğunuz için. Çok sağ olun. Saygına Hayata yok. Öykü'nüzü paylaştınız bizle. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Saygılar sunarım. Çok teşekkürler. Saygılar sunarım. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Evet efendim. Bugün programımızın konuğu Ünal Nafis Hekimdi. Ünal Nafis Hekim. Ölü adam, kedi köpek aşevinin kurucusu ve bugün her gün dağdaki sahipsiz canlar için, sahipsiz kediler köpekler için daha yiyecek götüren, yiyecek hazırlayan, tonlarca yiyeceği binlerce hayvana dağıtan bir gönüllü, bir gönlü güzel adam. Ve duydunuz kendi diliyle, kendi anlatışıyla anlattı. E, bu toprakların insanı e, ilkokuldan sonra okuma şansı olmamış ama hayat onu yokluklarla sınamış. Ve günün birinde de e, iyi imkanlara kavuşmuş. Yaptığı ticarette işleri yolunda gitmiş, çok para kazanmış. Ve bugün kazandığı parasını o sahipsiz sahip hayvanlar için harcayan... ...her gün onlara daha fazla ne yapabilirim diye bu derdin peşinden giden... ...bir insandı, bu ülkenin, bu toprakların... ...güzel insanlarından bir tanesiydi... ...ve kendi tarzıyla anlattı... ...işte iyilik öyle bir şey ki... ...iyilik yapmak istedikten sonra siz... Ee... Yönünüze çıkan imkanlar, önünüze çıkan hayat sizi bir yerlere sürüklüyor muhakkak. Bazen bunu kendinizi iyi hissetmek için yapıyorsunuz. Bazen vicdanınız bunu yapmanızı söylüyor. Bazen empati yapıyorsunuz. İşte yavru, yaralı bir köpeğin yerinde kendi çocuğunuzu düşünüyorsunuz. Bazen de Ünal Bey'de olduğu gibi inancı gereği. Allah'a olan inancı gereği yapıyor bunu o bunu kendisinin e, inanç sistemine göre kendisinin inancına göre e, iyi bir kul olabilmek için yapıyor ama ne yaparsa yapsın bugün dağdaki binlerce hayvan onun sayesinde onun emekleriyle o ve beraberinde hareket eden bir grup insanın bir uç insanın girişimleriyle Bugün yiyecek bulabiliyorlar. Umarız toplumumuzda bu örnekler artar, daha fazla ulaşır, daha fazla kişiye ulaşırlar. Ve biz de yaşam öykülerini bu mikrofonlardan Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlerle paylaşırız. Bu haftalıkta programımızın sonuna geldik iki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bizler yine açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlere sesleneceğiz. Sizler anlatmak istediğiniz yaşam öykünüz varsa ben de programa konuk olabilirim diyorsanız Kentin Gizli Öyküleri'nin sosyal medya sayfalarından bizlere ulaşabilirsiniz. İki hafta sonra tekrar görüşünceye dek ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Ömer Şahin hoşçakalın diyoruz.